meslebimize gelelim. Kağıt zaten siber diyor. Eyvallah kızım hadi mum. Mu inşallah yarın içe vagerin gelicem. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an değil ama Kur'an benzer. Hazreti Bergamber aleyhisselamın bu hasta yerdi. Hastayı ziradetmişti ya. Onun devamı. Nestevi bakıyorsunuz ya. Özelliklerinden biri de bu. Hazreti Fir bir mevzuya başlar. Onu münasip bir yerde keser. Başka bir mevzu var. O da başka bir mevzu. Daha bir birkaç mevzu sonra beni yani tekrar dönerdi. Amma! O geçtiği mevzular, evvelce devam et, başladığı mevzunun fikirleriniz bize ihanet eder, onlara öyle öğreninize yarar. Cenab-ı Peygamber o hastaya dedi ki, şöyle de ey gücük kolaylaştıran Allah, zorları kolaylaştıran Allah, İlahi, bize dünyada ve ahirette hüsün, yani hüsün güze, güzellik demek ki, hüsün yani güzellik ve iyilik ihsan etler. O hasta Peygamber Efendimiz böyle dua öğretiyor, böyle konuşuyor. Bunu hepimiz yapalım. Hazreti Peygamber öğrettiği şeyler, Hazreti Pir'in ona öğrettiği şeyler hepimize. Kusade ona ait değil. Sahi-i Müslim'de, bu bir hadis kitabıdır. Sahi-i e şöyle bir hadis rivayet cevabı dolmuştur. Ekrem Hazretleri ashaftan bir zahın iadetine, iade yani hasta ziyareti demektir. İadetine gitti ve istihsal hatırlamadı. Ona hal hatır sordum geçmiş olsun dedi. Onun zayıflamış, adeta kuş yavrusu gibi bir hale gelmiş, o olduğunu gördü hastalıktan, zayıflamış. Karayesi ee, Evesilat Efendimiz, ona şöyle hitap edilmiş, Allah'a bir duadan bulundu. Şimdi hasta bir türlü iyi olmuyor. Bunları evvelki bahislerde gördük, ne yaptı olsa, doktorlar ne yaptı olsa, hastada bir şifa bir alameti yok. Şimdi Hazreti Peygamber onu soruyor. Bir dualdan mi bulundun? Ondan bir şey mi istediğin diye sordu. Hasta dedi ki: "Evet ya Resulallah. Ya Rabbi ahirette iyi kat ve azap edeceksin beni ahirette ben azap edeceksen de soracak, gerçi sen." O azabı dünyada et. Beni beni Ahiret azabı bir, bir gösterme. O azabı dünyada et de gayret erhal burada vermiş oluyorum, öylemiş oluyorum. dedi. Dünyada et diyordum. eklem. Ekrem sallallahu Efendimiz buyurdu ki Sübhanallah azabı azabı, azabı ilahi yani ilahi azab Allah'ın azabına azabına senin takatın yoktu. Allah'ın lütbu da var, azabı da var. Ama deviş olan lütfu da hoş, azabı da hoş. O da hoş. Ondan gelen her şey güzel. Ondan bir şey çirkin zuhur etmez. Ona tahammül edemezsin. Ya Rabbi, bize dünyada da ahirette de güzellik ve iyilik ver ve bizi ateş azabından hikaye, hikaye korumak, korumak. Hikaye eyle desen olmaz mıydı? Böyle dua etseydin, niye o duayı ettin diye dedi. Dünyadaki hasen edilen hayırlardan maksat sıhhat ve afiyet. Dünyada hasenede, hasen edilen hayır, iyi işler demek sıhhat ve afiyet. Dünyevi şartlarda, başarı istiyordur. Lakin ahiretteki Hayırlı işlerden de Kur'an, mağfiret ve cennet. Aff. Allah'ın affı ve onun sonucunda cennete giriş. Bu münasebetle Hazreti şu beyt ile dua ediyor. Ey şerif ve mukaddes olan Allah şerif şerefli demektir. Mukaddes biliyorsunuz kutsal olan Allah." Bizim yolumuzu Bostan ve Gülistan gibi ilerleyip evler. Gülistan, gül bahçesi. Bostanda her türlü sevdiğim gibi şeyin yetiştiği yer. Konak yerimizde sen ol. Sen de kalalım. Sen de misafir olalım. Yani o yol bizi sana götürsün, sade cenneti değil. Yunus Demir'in dediği gibi, bana seni gerek seni, ne cennet, hepsi bu daimde kalır. Cennet cennet dedikleri bir köş uğruyla bir köş, köş. ama bana seni gelir. Allah'ı bulmak, Allah'a ilişmek mühim olur. Müminler mahşer diyecekler ki, ey melekler, cehennem umumun müşterik bir yolu değil miydi? Şimdi şöyle bir kanat var diye doğru da herkes cehennemden geçecek. <Gülüyor> Cehennemde günaha kadar kalacak, ondan sonra cennete geçecek. Herkesin niye, niye hepimizde bir günah var mı acaba? Ama affedilir edilmez. Şimdi birkaç kişinin biri cehenneme işte kıyamet olmuş, cehenneme işte kıyamet kapıdan girmiş günahını özlüştüler falan bir çuvalı doldurmuşlar. Şu yoldan git burası, cehennem yolu, Buraya gittik bir çent. Cehennem, ded yaşlı babası sırtına, Almış bir kız ıhın özlüğüne gidiyor. Arkadaşlar bir genç, daha çabuk hızlı gidiyor. Bir torbacık var, torba. Şerim alek, Aleksine'le var. O olmaya gidiyor. İşte Efendim, cehenneme gidiyorlar, şu tüpüttü. Şu, şu, şu, şu, şu torbaya cezabını koydular, günahını koydular. Onun cezasını çekeceğim. Ver demiş orada, koy şu çuvak arkasına da bunun konca bir <gülüyor> gülü böyle <gülüyor> çekin, burada çekin, burada çekin cennete <gülüyor> bu ne dedik şimdi ürünler <gülüyor> <gülüyor> de, kafirler de cehennemde geçecekti tabii ki biz bu yolda dumanla ateş gömmedik biz burada ehli cennet biz cehennem falan görmedik hani herkes cehennem olacaktı biz cehennem görmedik. Cehennem nereden? Ona diyor ki, işte cennet ve emniyet makamı. O korkunç geçit nerede kaldı? Burası cennet ama cehennem nereden? Biz cehennem görmedik. Buraya gereken cehennemden geçmedik. Cehennemden de kaldı. Melek onlara diyecektir ki, filan yerden geçti. Bakın gördüğünüz Esir bahçe yok mu? Cehennem ve şiddetli si siyaset mahalli. Siyaset şu bizim dilimizde si siyaset. Bizim tarihimizde idam edilen yerdir. İdamların yapıldığı yerdir siyaset meydanı. Burada da siyasette cezaların görüldüğü yer. Cehennet şiddetli siyaset mahalli orası idi cezaların çekileceği yer, o gördüğünüz ağaçlık yemyeşil yerdi. Fakat size bağ ve bostan ve ağaç oldu. Yani mümine cehennem bir cennet bahçesi gibi görünecek. Sen, orası, sen oradan geçeceksin cehennemiyetine ama aslında orası bir cennet bahçesi göründü mümin için, Allah'a inananlar için. Suriye-i Meryem'de ki, Ey insanlar! Sizden hiçbir yoktur ki, cehenneme uğramayacak olsun. Herkes cehennemden geçecek. Ya Muhammed! Bu uğrayış Rabb'in için verilmiş bir hükümdür. Sonra mütteki olanlara necat veren, inanılanlara da mülte vereceğiz. Ve zalimleri dizleri üzerine çökmüş oldukları halde bırakacağız. Necet müjde kurtarmak. Ayetlerinde haber verildiği üzere kıyamette ve muhasebe-i yani yaşlık yaptıklarımızın hesabından sonra bütün insanlar cehennem üzerine sevk olunacak iş işin ayrılıp olmadan herkes cehennemi boyacak Fakat müminlerin nuru, cehennemin narını, nar ateş. Müminlerin nuru efendim, ee, zalimlerin ee, müminlerin nuru, cehennemin narını söndürecek. Bir rahmet gibi yağacak ve cehennem söyleyecek kafir olanların ise cehennemde kalacaklardır yani sırat köprüsü kökrüsü vardı Mümin geçecek ee, zalimler cehennemdik bizim inancımıza göre söylüyor buraya gireyim Cabir bin Abdullah bu Hz Peygamber'in Sen asabından birisidir Cesur, Cesur Efe Hazretlerinden Ya Resulallah Kur'an'da insanların cehenneme yürüdüğünden bahsedilmiştir. Yani cehenneme gireceklerinin geçeceklerinden bahsedilmiştir. O bir hükümeti o, o geçişlerisidir. Diye sormuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de cennetlikler cennete girince bazıları bazılarına bizi cehenneme vürüt edeceğimizi Rabbimiz vaat etmemiş miydi diye soracak. Onlara siz siz öyle geldiniz fakat size karşı onun ateşi ki dinleyecektir. Yani cehennem müminleri yapmayacak. E, cehennem olduğu da anlaşılmayacak. Çünkü orası mümin için bir cennet bahçesi olacak. Buyurmuştur. Size her zaman söylüyorum. Şu yazan şeyler aynı ile cehennem ve cennet var. Fakat bir de dervişin cenneti cehennemi var. Biz cennet ve cehennem zevkinde değiliz. Yine değiliz biz. Bizim gözümüz onu görsün istiyoruz. Bizim, bizim Allah'a Allah görürsünüz. Aynı yüz evinin buyulduğu gibi. Cennet cennet dedikleri üç beş uğruyuyla birkaç göz bana seni gereksin. Bizim isteğimiz, arzumuz, imanımız o, hasretimiz o. Cennet bir kenara, cehennet bir kenara, onlara gerekeni ver ama bize onu ver. Onu ver bize. Tefsir-i Medarik'te Şöyle bir hadis daha vardır. Kur'an'daki vürut, uhul manasında, girmek manasında, bir şeyin bir işe girmesi manasındadır. Salih ve fasık bütün insanlar, yani inanan ve inanmayan bütün insanlar cehenneme girecek. Yani oradan geçecek. Fakat İbrahim aleyhisselam'a olduğu gibi cehennem, ateşi müminlere, serinlik ve selamet olacaktır. Cehennemde müminlere ey mümin çabuk geç, senin nurun benim ateşimi söndürecektir. Şimdi Hz. İbrahim'in vakkasını biliyorsunuz onu Nemrut bütün odunları topladı, yaktı, onu ateşe o Urfa'da bir Urfa'yı görmedim. Orada iki tane bir tüm varmış. Oraya iki de mancını koymuş. O mancınıktan Hz. İbrahim'e o yanan ateşin içine atın. Atmışlar bana. Allah ateşi emrediyor. Ateşini söndürdü. Ve Hz. İbrahim oraya düştüğü zaman ateş içinde değil de cennet başarı içerisinde görüyor kendini. Ateş onu yakınır. Ve o yanan ateşler bir Bağbah cehennet ediyor. Ehli cennetin sualına karşı melekler şunu söyleyeceklerdi ki siz bu cehenneme tabiatlı nefsi ve onun fitne çıkaran mücudsu ateşini müca mücadele ettiniz de temizlediniz Allah rızası için onun ateşini söndürdünüz. Meleklerdeki sizin ile cehennemin ateşi söndü ve cennet, ama cehennem artık sizlere, sizler için bir cehennem mevzubayız değil, Cehennemde müminlerin geçişinden şikayet ediyor. Çabuk geçin, benim ateşim sönüyor, ben onları yakacağım ama sizin, sizin nurunuz benim ateşimi söndürüyor. Onlara yakamaslar geleceğim. Çabuk için. Teretten böyle müminlere yapıyorum. Alev alev alev yanan şehvet ateşiniz, takva yeşilliği ve hidayet nuru oldu. Ya, şehvet bir şeye fazlasıyla ilgi demektir. Çok fazlasıyla ilgi. Para bulbal ne olursa olsun. O bir kovan işi fazla. Aruzu istek, şehvetten eşyedir. O, o ateş takva ateşi, takva yeşilli, inanç cenneti içerisinde söndü, yok oldu, gitti. Gazap ateşiniz, yani hırsınız, tamahınız, gazap ateşiniz, hilim. Hilim demek yumuşak huyuluk demektir. Hazreti Ebu Bekir'in sıfatıdır, hilim. Çünkü yumuşak huyluluk, güzel huyluluk. Gazap ateşiniz, hilim, cehalet, zulmetiniz ilim haline geldi. Sizin o şehvetiniz, şiddetiniz, şiddetiniz bir yumuşaklık haline geldi. Bir de cehaletiniz de ilim oldu. İlim haline geldi. Nerede oldu? sizin takvanın sayesinde oluyor. Hırs ve tama ateşiniz. Hırs. Şimdi bazıları hırsı, şiddetli bağırıp çıkan adam haline gitti ama hırs o değil. Hırs gene bir şeye fazlasıyla ister. Ağzı bir insanı kötülüğe serketen bir duygu. Hırs ve tama ateşiniz. O bir şey tamakarlıksa pintilik değil de tama çok şiddette onu istemek, arzu etmek hırs ve tamah ateşiniz itaha ve isara diken gibi olan hasretiniz güzara tahavvül etti. Şimdi o şuradaki kelimeleri şey yapalım. Bakın. Hilim. Dediğim gibi yumuşaklık. Burada bir mücusu ateşi var. Bugün Müjüzü ateş kes demekmiş. Ateş etapanlar et halen dünyada var bunlar. Az da olsa var. Müjüzü gibi ateş etapan et birazca İran da İran'daki, gerianda sembolik maliyette onu şimdi gösteriyorlarmış. O şeylerde o ateş etapanlar et diyor ki e, e, kim? İnsanın tabiatında bulunan, doğuştan bulunan yumuşaklık ilim. İta ve isar, ödemeler ve cömertlikler. Şimdi ona göre şunu tekrardan okuyalım. Hırs ve tamah ateşi ita ve isara, yani o içinizdeki kötülükler ve ödemeler onun yapması ödeyeceksiniz. Yani iken gibi olan hasetiniz de o da hasetle birisini kıskanmak, kötülük etmek, ona kötü yapmak ya Gülüzara, gül bahçesine etti, döndü. Siz nefsinizdeki bütün ateşleri mukettama, yani dünyadayken Allah rızası için söndürdüğünüz yani siz ilminizle, efendim, imanınızla, imanınızla Allah'a olan inancınızla bu içinizdeki bütün kötü halleri dünyadayken söndürdünüz. Söndürdünüz, yani artık e, ahirette bunlardan hesaba çekilmeyeceksiniz, cehennemlik nefsi bir bağ haline getirdiniz bir bahane haline getirdiniz ve oraya vefa tohumunu ektiniz. Cehennemlik olan nefis, içindeki cehennemi de bunu da bir bağ, bahçe haline getirdiniz ve oraya vefa, insanların birbirine gözük vefa hissi var ya o oh, o oh hale getirdiniz çalışmalarınıza, imanınıza. Zikir ve tesbih birbirleri, zikir Allah'ı zihretmek tesbih de, aynı manaya Zikir ve tesbih bülbülleri. Yani onlara bülbül nasıl şakırsa siz de, zikiriniz de Orada akan nehir, nehir çatıyor. Şu nehir ama o zikir ve tesbihlerin meydana getirdiği o hava, o güzellik. Nehir, kenardaki çimenlerle Üstünde güzel güzel terönlüm etmektedir. O bülbül şakımını zikir, zikir ve tesbihlerle bülbüller haline o sanki nehir kenarındaki çimenlerdeki terönlüm şarkı söyler gibi hale getirdiniz. terönlüm demek alçak sesle tatlı bir sesle bir desteği okumak demektir terönlüm. Şarkı makı. Bir desteği okumak. Ee, bu desteği ise yani, Kur'an'da okuyan Güzel bir desteği de okuyor. Şiiri de okuyor. okuyorsunuz. Hak davetçisi. Hakka davet eden peygamberine peygamber icap ettiniz. İcabet ettiniz. Peygamberin sözlerini uydunuz, Ona iman ettiniz. Ve nefis cehennemine de su döküp ateşi söndürdünüz. O peygamberi uyumakla nefsinizdeki nefis, şeytani bir histir Cehennemi bir histir. Onu söndürdünüz, o zikriniz de, o Peygamber'e olan e, teslimiyetiniz de, o ateşi söndürdünüz. O ateşi üstüne su döküp söndürdünüz. Bizim cehennem, cehennemimiz de, sizin hakkınız, hakkınızda yemyeşil ve tüm nimetlerle havi bir gülşen oldu. O zaman ne oldu? İşte haro haro cehennemden o cehennem bu zikirler, zikirler sayesinde gül bahçesine döndü. Gülşeni, gülşeni bir gül, gül bahçesi, bir güllük demektir bahçesine Yani cehennemimiz bu zikirler sayesinde, tesbihler sayesinde gül bahçesine döndü. Siz cehennemden geçtiniz ama e, farkında değilsiniz. Orası size gülşen gül bahçesi oldu. Kısaca tekrarlarsak e, mümine, mümin kullarına Allah evet cehennemden geçiriyor, vadini yere getiriyor ama cehennem onlara Hülistan gibi Gül, gül bahçesi oradan gelen eve. Onlar da cehennem geçtiklerinde fark etmiyorlar böyle. Çünkü gülşeniden geçtiler. Gül hem peygamber deriz Peygamber çiçeği olduğu gibi pir çiçeğidir. Peygamberimiz de o çöllerde gülü sever. Gül yetiştiriyor. Gülü çok sever. Pirimiz de gülü çok sever. Biz de onların gerekli diğer hem ümmeti geleceği ümidinin pilimizin mensubu olmakla gülü, gülü, gülbahçenin çok severiz. Bizim arkadaşlarımız buraya gül diker. Sizden evli arkadaşlarımız buraya gül diker. Bunu güldük dikkat ederseniz. Ortalığı da güzelleştirir bayağı. İç <gülüyor> bahçelerde 40 eritene gül diktik. şiirik mükafatı nedir? Çünkü şimdi hep o erkek ertekasıyla burada o yani ilahi erkek falan değil. Laf getirdiği şey. Heroba insan ilahi erkek değil. insan. Fakat yaptınız, olursa böyle o büyük insan falan bulunan bak o, o sadece erkek çocuk değil. Hepimiz insan insanlar. O İyilik mükafatı nedir? Lütuftur. İyilik mükafatı Allah'ın lütfudur. Bu lütuf, lütuf, ne olsa olsun Allahtan gelir İyilikler ve muhtebet. Yani fazlasıyla sevaptır. Allah bize lütfu, işte iyilikler, sevaplar, efendim, feyizler Allah'ın lütfu İyiliğin karşılığına Allah bize bunları veriyorlar. Er-Rahman suresinde şu ayetler ki iyiliğin iyiliğin mukabili karşılığı ve mükafatının ve yine iyilik olacağı yani dünyada işlenen hayır ve hasenata ahirete cennet ve nimet verileceği Beğen buyurmuştur. Melekler lisanından ehli i diniyor ki, şimdi Allah en ufak bir parçayı dahi heder etmez. Değerlendirir. İyiliğin karşılığı mutlaka verir. Kötüğünde karşılığına belki verir, belki vermez onun affı büyüktür. İnsanlara, canlara karşı, kula karşı olan bir günah yoksa eğer Allah kendisiyle kulu arasındaysa affeder, eder, ehmet başka. Ama kul hakkı. Kul mutlaka insan hayvan Hayvan şurada ayaklarımız altına, ayaklarımız sürdüğüne kedi, ya da şuradaki gül ağacı, onun bir yok yere yakarsan, kurutursan, suyunu vermezsen, o hayvanın karnını doyurmasan, da senden yarın şikayetçi. Allah bu hakkını affetmiyor. Git onun anlaş. Anlaş da gel bana. Helalleş. O helalleş, o hayır derse ceza çıkarsın. Şimdi e, melekler lisanından Hazreti Pir bize şöyle söylüyor. Siz demediniz mideki biz kurbanımız Hakkın evsa bakiyesi huzurunda fani deriz. Bu evsa ı bakiye çok da onu ee, biraz karışık. Evsav-ı bakiye ne diyorsun? İyilik vasıfları. Evsav-ı bakiye iyilik vasıfları, iyiliğin anlatan kelimeler. İyilik nedir? İşte yardım insanların hayvanlarıyla yardım. İyilik vasıfları neyse Evsaf-ı bakiye o. Bakiye artan, geriye kalan demek ama kelimenin gelişi böyle, o mananın iyiliğinin vasıfları evsaf O da O zaman şöyle bir şey anlayacağız. Siz demediniz miydi, bir kurbanınız, Hakk'ın evsaf-ı bakiyesi, iyilik vasıfları, huzurunda fanileriz biz. Allah'ın iyiliği karşısında fani, onun e, ondan bekleriz her şeyimizi başka bir şeyden beklemeyiz. Biz kardeş de olsak, süsünü durmasak da divane de olsak, diri de olsak, divane bir hak delisi vardır. Hak divanesi Allah'ın aşkı karşısında, aklında kaybet. Bir de sevseri divaneler var. Oysa, oysa vahde sakisi olan vahde birlik saki işki veren saki işki veren. Buradaki işki bu, bir işki değil. Allah işkisi. Allah sana füfü yüzaltı vahde sakisi olan Allah'ım ve onun sunduğu